Kolumuza indirdiğimize iman etmişseniz, bilin ki ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri, Allah'a, Resulüne, yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. Allah her şeye kadirdir. Kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. Hani Bedir Savaşı'nda siz vadinin, Medine'ye yakın kenarında, onlar da vadinin uzak kenarında Mekke tarafındaydılar. Kervansa sizin daha aşağınızda deniz sahilindeydi. Eğer savaş için sözleşmiş olsaydınız dahi, sözleştiğiniz vakitte öyle buluşamazdınız. Fakat Allah, ezeli ilmiyle takdir edip hükmettiği bir işi yerine getirmek için sizi onlarla, böyle karşı karşıya getirdi ki helak olan açık bir delille gözüyle gördükten sonra helak olsun yaşayan da açık bir delille Allah'ın yardımıyla galip geldiklerini görerek yaşasın. Çünkü Allah semirdir, alimdir. Her şeyi ve herkesi işiten ve bilendir. Resulüm hani Allah uykunda sana onları az gösteriyordu. Eğer onları sana çok gösterseydi, bu rüyayı ashabını anlattığında, elbette korkuya kapılacak ve bu savaş emrini nasıl gerçekleştireceğiniz hususunda ihtilafa düşecektiniz. Fakat Allah sizi böyle bir duruma düşmekten kurtardı. Muhakkak ki O, Allah, göğüslerin içinde gizli olanı dahi en ince ayrıntısına kadar bilendir. Hani Allah, ezeli ilmiyle takdir edip hükmettiği bir işi yerine getirmek için, savaş alanında onlarla karşılaştığınız zaman, onları sizin gözlerinizde az gösteriyor, sizi de onların gözlerinde az gösteriyordu. Bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Ey iman ettiğini iddia edenler! Savaşta herhangi bir toplulukla karşılaştığınız zaman onlardan korkmayın. Allah'a güvenip sebat edin ve Allah'ı çokça zikredin ki felaha, kurtuluş ve saadete eresiniz. Allah ve Rasulüne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin. Sonra korkuya kapılırsınız da gönlünüzde esen iman rüzgarınız gider. Bir de sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Sakın şımarıp kibirlenerek insanlara gösteriş yaparak yurtlarından çıkanlar ve insanları Allah yolundan alıkoyan Mekkeli müşrikler gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını ilim ve kudretiyle tamamen kuşatandır. Hani Bedir günü şeytan, onlara amellerini süslü göstermiş ve ''Bugün insanlardan size galip gelecek kimse yoktur. Şüphesiz ben de sizin müttefikiniz ve yardımcınızım.'' demişti. Fakat iki ordu birbirini görünce topukları üzerinde geri döndü ve korku içinde dedi ki ''Şüphesiz ki ben sizden uzağım. Doğrusu ben sizin görmediğiniz şeyleri, müminlere yardıma gelen melekleri görüyorum. Ben elbette Allah'tan korkarım. Çünkü Allah cezası pek şiddetli olandır. O zaman münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar sizin için bunları dinleri aldatmış. Çünkü yenemeyecekleri bir orduyla savaşmaya kalkıyorlar diyorlardı. Halbuki kim Allah'a tevekkül ederse Güvenip dayanırsa, bilsin ki şüphesiz Allah, azizdir, hakimdir. Bütün şeref ve kudretin sahibi olan, her işinde hikmet ve hayır olandır. Resulüm, melekler o kafirlerin yüzlerine ve arkalarına vurarak canlarını alırken ve tadın bu yakıcı azabı derken onları bir görseydin. Ey kafirler! İşte bu, ellerinizle yaptığınız şeyler yüzündendir. Yoksa Allah, kullarına asla zulmedici değildir. Bunların durumu, tıpkı Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Onlar da Allah'ın ayetlerini inkar etmişlerdi de, Allah onları günahları sebebiyle yakalamıştı. Muhakkak ki Allah kavidir, çok güçlü, Kuvvetli ve kudretlidir. Azabı da pek şiddetli olandır. Bunun sebebi şudur ki, bir kavim yaratılışlarında, kendilerinde bulunan güzel ahlak ve fıtratı değiştirmedikçe, Allah, onlara verdiği nimeti asla değiştirmez. Muhakkak ki Allah, Semî'dir, Alîm'dir. Her şeyi ve herkesi işiten ve bilendir. Evet, Bunların durumu Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin durumuna benzer. Onlar Rablerinin ayetlerini yalanlamışlardı. Biz de onları günahlarından ötürü helak etmiştik ve Firavun ailesini denizde boğmuştuk. Çünkü onların hepsi hem başkalarına hem de nefislerine karşı zalim kimselerdi. Şüphesiz ki Allah katında canlıların en şerlisi ve kötüsü kafirlerdir. Çünkü onlar Allah'a ve Resulüne iman etmezler. Onlar, kendileriyle antlaşma yaptığın, sonra da her defasında antlaşmalarını bozan ve takva sahibi olmayan, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışmayan kimselerdir. Eğer, savaşta onları yakalarsan artık onlara vereceğin ceza ile arkalarında bulunanları da öyle bir ürkütüp gönüllerine korkusal ki ibret alsınlar. Eğer antlaşma yaptığın bir kavmin hainlik yapmasından korkarsan sen de onlarla yaptığın antlaşmayı aynı şekilde at. Antlaşmayı bozduğunu açıkça onlara bildir. Çünkü Allah Hainleri sevmez. Kafirler bizim azabımızdan asla kaçabileceklerini sanmasınlar. Çünkü onlar bizi aciz bırakamazlar. Onlara karşı gücünüz yettiği kadar her kuvvetten ve cihad için bağlanıp beslenen atlardan hazırlayın. Bununla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve onlardan başka sizin bilmediğiniz Allah'ın bildiği düşman kimseleri korkutursunuz. Allah yolunda her ne infak ederseniz de karşılığı size tas tamam verilir ve siz asla haksızlığa uğratılmazsınız. Resulüm Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül et. Ona güvenip dayan. Çünkü O o semirdir, alimdir. Her şeyi, herkesi işiten ve bilendir. Eğer onlar seni aldatmak isterlerse şunu bil ki Allah sana kâfidir. O seni yardımıyla ve müminlerle destekleyen ve kuvvetlendirendir. Allah müminlerin kalplerinin arasını iman ve muhabbetle birleştirmiştir. Sen, yeryüzünde bulunan her şeyi verseydin, yine de onların kalplerinin arasını birleştiremezdin. Fakat Allah, onları birbirlerine kardeş yaparak, aralarını muhabbetle kaynaştırdı. Çünkü O, azizdir, hakimdir. Bütün şeref ve kudretin sahibi olan, her işinde hikmet ve hayır olandır. Ey Nebi! Sana ve sana tabi olan müminlere Allah kafidir. Ey Nebi! Müminlerin gönüllerini Allah yolunda savaşmaya teşvik et ve harla. Eğer sizden sabırlı 20 kişi olursa 200 kâfire galip gelirler. Eğer sizden 100 kişi olursa kafir olanlardan 1000 kişiye galip gelirler. Çünkü onlar fıkh etmeyen, apaçık ortada olan hakikati düşünüp idrak etmeyen bir kavimdir. Şimdi Allah sizden yükünüzü hafifletti ve bir kişiye karşı on kişi olan hükmünü bire karşı ikiye düşürdü. Çünkü sizde tevekkül açısından bir zayıflık olduğunu bildi. Artık eğer sizden sabırlı yüz kişi olursa onlardan 200 kişiye galip gelir ve eğer sizden 1000 kişi olursa Allah'ın izniyle onlardan 2000 kişiye galip gelirler. Allah sabredenlerle beraberdir. Yeryüzünde bir savaş sonucu kesin zafer kazanıncaya kadar hiçbir nebiye esir sahibi olmak yaraşmaz. Siz ey iman ettiğini iddia edenler geçici dünya menfaatini istiyorsunuz. Allah ise sizin için ahireti istiyor. Allah azizdir, hakimdir. Bütün şeref ve kudretin sahibi olan, her işinde hikmet ve hayır olandır. Eğer Allah tarafından önceden verilmiş bir yazı, hüküm olmasaydı, esirlere bedel olarak aldığınız fidyeden dolayı size mutlaka büyük bir azap dokunurdu. Artık elde ettiğiniz ganimetten helal ve temiz olarak yiyin ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman Rahmeti tecelli edendir. Ey Nebi! Elinizde bulunan esirlere de ki, eğer Allah kalplerinizde bir hayır olduğunu bilirse, sizden alınan fidyeden daha hayırlısını size verir ve sizi mağfiret eder. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Eğer o kafirler sana hainlik etmek isterlerse üzülme. Bil ki onlar daha önce Allah'a da hainlik etmişlerdi de Allah onlara karşı sana imkan ve kudret vermişti. Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi ve herkesi bilen her işinde hikmet ve hayır olandır. Şüphesiz ki İman edip hicret edenler, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler ve muhacirleri barındırıp onlara yardım edenler ensar var ya, işte onlar birbirlerinin velileri ve dostlarıdır. İman edip de hicret etmeyenlere gelince, onlar hicret edinceye kadar size onların velayetinden ve mirasından hiçbir pay yoktur. Eğer onlar, din hususunda sizden yardım isterlerse, sizinle arasında sözleşme bulunan bir kavim aleyhine olmaksızın, o Müslümanlara yardım etmek, üzerinize borçtur. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Kafir olanlar da, birbirlerinin velileri ve dostlarıdır. Eğer siz, bu söylenenlerin gereğini yapmazsanız, yeryüzünde bir fitne, ve büyük bir fesat olur İman edip de hicret edenler Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihad edenler ve muhacirleri barındırıp onlara yardım edenler ensar var ya işte onlar hakiki müminlerdir Onlar için Rableri katında büyük bir mağfiret ve kerim olan şerefli ve bitmez tükenmez bir rızık vardır Sonradan iman edip hicret edenler ve sizinle beraber cihad edenlere gelince, işte onlar da sizdendir. Bir de akraba olanlar, Allah'ın kitabına göre birbirlerine varis olmaya daha uygundurlar. Muhakkak ki Allah, her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilendir. Tevbe Suresi Medine'de nazil olmuştur, 129 ayettir. Bu, Allah ve Rasulünden kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere, ahitlerini bozduklarından dolayı antlaşmadan bir beraat, bir ilişki kesmedir. Ey müşrikler! Haram aylar olması münasebetiyle yeryüzünde dört ay daha dolaşın. Ama şunu iyi bilin ki siz Allah'ı asla aciz bırakacak değilsiniz. Allah ise kafirleri hem dünyada hem de ahirette rezil edecektir. Ve bu Hacc-ı Ekber, en büyük hac gününde Allah ve Resulünden insanlara bir duyurudur ki, şüphesiz Allah ve Resulü müşriklerden uzaktır. Eğer tövbe ederseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Yok eğer haktan yüz çevirirseniz, İyi bilin ki siz Allah'ı asla aciz bırakacak değilsiniz. Resulüm, sen kafirlere elem verici, iç yakan bir azabı müjdele. Ancak kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklerden, daha sonra antlaşma şartlarındaki hiçbir şeyi eksik bırakmayan ve sizin aleyhinize hiç kimseye arka çıkmayanlar bu hükmün dışındadır. Onların antlaşmalarını süreleri bitinceye kadar tamamlayın. Muhakkak ki Allah, muttakileri, kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanları sever. Savaşmanın haram olduğu aylar geçtiği zaman artık o antlaşmaya ihanet eden ve öldürmek niyetiyle size saldıran müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün, onları yakalayın, onları hapsedin, ve onları her gözetleme yerinde oturup bekleyin. Eğer onlar bu yaptıklarından tövbe ederek Hakk'a döner, namazı ikame eder ve zekatı verirlerse artık yollarını serbest bırakın, onlara karışmayın. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Resulüm, bundan ayrı olarak, eğer müşriklerden biri senden aman dilerse, Allah'ın kelamını işitip anlayıncaya kadar ona aman ver. Sonra onu güven içinde olacağı bir yere ulaştır. İşte bu müsamaha, onların hakkı bilmeyen bir kavim olmalarındandır. Mescid-i haramın yanında, kendileriyle antlaşma yaptıklarınız müstesna, müşriklerin Allah katında ve Resulünün yanında sözlerinde durmadıkları halde nasıl geçerli bir antlaşmaları olabilir? Onlar size karşı dürüst davrandıkları müddetçe, siz de onlara karşı Allah'a göre istikamet üzere olun. Çünkü Allah, muttakileri, Kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanları sever. Sözlerinde durmayan müşriklerin nasıl geçerli bir antlaşmaları olabilir? Eğer onlar size galip gelselerdi, sizin hakkınızda ne akrabalık bağını ne de antlaşma yükümlülüklerini gözetirlerdi. Onlar ağızlarıyla sizi razı etmeye çalışırlar, halbuki kalpleri sizin hayrınızı istemez. Çünkü onların çoğu yoldan çıkmış fâsıklardır. Onlar Allah'ın ayetlerini dünya malı gibi az bir bedel karşılığında sattılar da insanları onun yolundan alıkoydular. Gerçekten onların yaptıkları şey ne kötüdür. Onlar bir mümin hakkında ne akrabalık bağını ne de antlaşma yükümlülüklerini gözetirler. İşte onlar haddi aşanların ta kendileridir. Fakat onlar bu yaptıklarından tövbe ederek hakka döner, namazı ikame eder ve zekatı verirlerse artık onlar dinde kardeşinizdir. Biz bilen ve bilmek isteyen her bir kavim için ayetleri işte birer birer böyle açıklıyoruz. Eğer onlar sizinle antlaşma yaptıktan sonra Yeminlerini bozar ve dininize saldırırlarsa artık o küfrün öncüleriyle savaşın. Çünkü onlar yeminlerine sadık olmayan kimselerdir. Eğer onlarla savaşırsanız umulur ki onlara uyanlar bu yanlışlarından vazgeçerler. Ey iman ettiğini iddia edenler! Yeminlerini bozan, Rasulü yurdundan çıkarmaya kalkışan, ve size karşı savaşa önce kendileri başlayan bir kavimle hala savaşmayacak mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Eğer siz gerçekten mümin kimseler iseniz iyi bilin ki Allah kendisinden korkmanıza daha layıktır. Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinizle onlara azabetsin, onları rezil etsin ve onlara karşı. Size yardım etsin. Müminlerden bir topluluğun da göğüslerindeki manevi hastalıklarına şifa versin. Ve onların kalplerinden öfkeyi gidersin. Allah, dilediği kimsenin tövbesini rahmetinden dolayı kabul eder. Çünkü Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi ve herkesi bilen her işinde hikmet ve hayır olandır. Ey müminler! Yoksa siz Allah içinizden cihad edenleri ve Allah'tan, Resulünden, bir de müminlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri Allah bilip ortaya çıkarmadan kendi halinize bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yaptıklarınızdan tamamen haberdardır. Müşriklerin kendi nefislerinin küfrüne bizzat kendileri şahitken, Allah'ın mescitlerini imar etmeleri olacak şey değildir. İşte onların bütün amelleri boşa gitmiştir ve onlar kıyamet günü ateşte ebedi olarak kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı ikame ederek her anda Allah'ın huzurunda durmaya çalışan, zekatı vererek nefsinin cimriliğini temizleyen, ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte hidayete erenlerden olmaları umulanlar da onlardır. Yoksa siz hacılara su vermeyi ve mescidi haramı imar etmeyi, yani onun bakım ve onarımını yapmayı, Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad eden kimselerin amelleriyle bir mi tutuyorsunuz? Halbuki onlar Allah katında bir olmazlar. Allah hem kendine hem de başkalarına zulmeden zalim kavmi hidayete erdirmez. İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerin dereceleri Allah katında daha büyüktür. İşte onlar asıl fazilete, gerçek kurtuluş ve saadete erenlerdir. Rableri, kendi katından onlara bir rahmet, bir rıza ve içinde daimi bitmez tükenmez nimetler bulunan cennetleri müjdeler. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Şüphesiz ki mükafatın büyüğü Allah'ın katındadır. Ey iman ettiğini iddia edenler! Eğer imana karşı küfrü sevip tercih ediyorlarsa, Babalarınızı ve kardeşlerinizi bile dost edinmeyin. Sizden kim onları dost edinirse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Resulüm, de ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, akrabalarınız, kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret, kendisiyle huzur bulup razı olduğunuz meskenler size, Allah'tan, Resulünden ve O'nun yolunda cihad etmekten daha sevgiliyse, artık Allah hakkınızda emrini getirinceye kadar bekleyin. Ve bilin ki Allah, fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Andolsun ki Allah size birçok yerde ve Huneyn savaşı gününde yardım etmişti. Hani o gün çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş, fakat hiçbir fayda sağlamamıştı ve yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti de sonra düşmana arkanızı dönüp kaçmıştınız. Daha sonra Allah, Resulünün ve müminlerin üzerine huzur vermesi için sekinet nurunu indirdi. Bir de sizin görmediğiniz meleklerden oluşan ordular, yüzünden indirdi de kafirlere azap etti. İşte kafirlerin cezası budur. Fakat bütün bunlara rağmen Allah, dilediği kimsenin tövbesini rahmetinden dolayı kabul eder. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Ey iman ettiğini iddia edenler! Müşrikler ancak necistir. Artık bu yıllarından sonra mescidi harama yaklaşmasınlar. Eğer onlarla ticaretinizin kesilmesi sebebiyle yoksulluktan korkarsanız, iyi bilin ki Allah dilerse sizi kendi lütfundan zengin edecektir. Çünkü Allah alimdir, hakimdir her şeyi ve herkesi bilen, her işinde hikmet ve hayır olandır. Kendilerine kitap verilenlerden, Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah ve Resulünün haram kıldığını haram saymayan ve hak dini kendine din edinmeyen kimselerle zelil bir halde küçülerek ve boyun bükerek size gelip elleriyle cizye verinceye kadar savaşın. Yahudiler, Üzeyr Allah'ın oğludur, dediler. Hıristiyanlar da İsa, Mesih Allah'ın oğludur, dediler. Bu, onların ağızlarıyla söylediği, fakat gerçekliği olmayan küfür sözleridir. Onların bu sözleri, daha önce kafir olmuş kimselerin sözlerine benziyor. Allah onları kahretsin. Bak, şeytanın verdiği vesveseyle nasıl da Haktan döndürülüyorlar. Yahudiler, ahbarı, ilim sahibi hahamlarını, Hristiyanlar da, rahiplerini, onların söylediklerini kayıtsız şartsız kabul ederek ve Meryem oğlu İsa Mesih'i Allah'tan başka Rabler edindiler. Halbuki onlar da ancak vahid, sıfatlarında ve isimlerinde tek olan ilaha abdolup kulluk etmekle emrolunmuşlardı. O Allah ki, ondan başka ilah yoktur. O, Subhan'dır. Müşriklerin şirk koştuklarından ve her türlü noksanlıktan münezzeh olandır. Onlar ağızlarıyla, kötü söz ve iftiralar ederek Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Ama, Kafirlerin hoşuna gitmese de Allah nurunu tamamlamayı murad etmiştir. O, müşriklerin hoşuna gitmese de Resulünü, hidayet ve hak dinle vahyini dinlerin ve hayat tarzlarının hepsine üstün kılmak için gönderendir. Ey iman ettiğini iddia edenler! Şüphesiz ki ahbardan, ilim sahibi hahamlardan ve rahiplerden birçoğu İnsanların mallarını haksız sebeplerle yerler ve insanları Allah yolundan alıkoyarlar. Resulüm, bir de altın ve gümüşü biriktirip de onları Allah yolunda harcamayanlar var ya, işte onlara elen verici, iç yakan bir azabı müjdele. Bu biriktirilen malların cehennem ateşinde kızdırılıp bunlarla onların alınları, yanları ve sırtları dağlanacağı gün onlara denilir ki, işte bu dünyadayken kendiniz için biriktirdiğiniz servetinizdir. Artık biriktirdiğiniz şeylerin azabını bugün tadın. Şüphesiz ki Allah katında ayların sayısı, gökleri ve yeri yarattığı günden beri Allah'ın kitabında 12'dir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte Dost doğru din budur. Öyleyse o aylarda Allah'ın koyduğu sınırları çiğneyerek kendinize zulmetmeyin ve müşrikler nasıl sizinle topyekun savaşıyorlarsa siz de onlara karşı topyekun savaşın ve bilin ki şüphesiz Allah muttakilerle kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlarla beraberdir. Haram ayları ertelemek Sadece küfürde ileri gitmektir ki onunla kafir olanlar dalalete düşürülür. Onlar Allah'ın haram kıldığı ayların sayısına denk getirmek için haram ayı bir yıl helal sayarlar, bir yılda haram sayarlar. Böylece Allah'ın haram kıldığı şeyi helal yaparlar. Onların bu kötü amelleri kendilerine süslü gösterilmiştir. Allah, kafirler topluluğunu hidayete erdirmez. Ey iman ettiğini iddia edenler! Size ne oluyor da Allah yolunda sefere çıkın denildiği zaman, olduğunuz yere çakılıp kalıyorsunuz. Yoksa siz, kendisinde aklınıza ve hayalinize gelmeyecek nimetlerin bulunduğu ahiretten vazgeçip dünya hayatına mı razı oluyorsunuz? oysa dünya hayatının geçici menfaati ahirete göre pek azdır eğer Allah yolunda sefere çıkmazsanız Allah size elen verici iç yakan bir azapla azap eder ve yerinize sizden başka bir kavim getirir hem siz Allah yolunda sefere çıkmamakla ona hiçbir zarar veremezsiniz çünkü Allah her şeye kadirdir, kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. Eğer siz o Resulümüze yardım etmezseniz iyi bilin ki ona Allah yardım etmiştir. Hani kafirler onu iki kişiden biri olarak Mekke'den çıkarmışlardı da onlar mağarada bulundukları sırada o arkadaşına ''Üzülme, çünkü Allah bizimle beraberdir.'' diyordu. Bunun üzerine Allah ona huzur vermesi için sekinet nurunu indirdi, onu sizin görmediğiniz bir orduyla destekledi ve kafirlerin sözünü alçalttı. Allah'ın sözü ise zaten yücedir. Çünkü Allah azizdir, hakimdir. Bütün şeref ve kudretin sahibi olan her işinde hikmet ve hayır olandır. Ey iman ettiğini iddia edenler! Gerek hafif olarak yaya, gerek ağır olarak binek üzerinde Allah yolunda sefere çıkın, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer idrak edebilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Resulüm, eğer yakın bir dünya menfaati ve orta mesafeli kolay bir yolculuk olsaydı, o münafıklar elbette sana tabi olup sefere çıkarak senin peşinden gelirlerdi. Fakat meşakkatli mesafedeki tebük seferi onlara uzak geldi. Gerçi onlar, gücümüz yetseydi mutlaka biz de sizinle beraber bu sefere çıkardık diye Allah'a yemin edecekler. Onlar bu yalan yeminleriyle kendilerini helak ediyorlar. Halbuki Allah Allah'a, Onların yalancı olduğunu çok iyi bilir. Resulüm, sefere katılmayan o münafıklara izin verdiğin için Allah seni affetti. Fakat mazeretleri hakkında doğru söyleyen kimseler sana kesin olarak belli olmadan ve yalancıları bilmeden niçin onlara izin verdin? Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, mallarıyla ve canlarıyla cihad etmekten kaçınmak için asla senden izin istemezler. Zaten Allah, muttakileri, kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanları çok iyi bilir. Ancak Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen ve kalpleri şüpheye düşüp de o şüpheleri içinde bocalayıp duranlar senden izin isterler. Eğer onlar, Sefere çıkmak isteselerdi, elbette bunun için bir hazırlık yaparlardı. Fakat Allah, onların isteksizce sefere kalkmalarını kerih gördü ve bu yüzden onları seferden alıkoydu. Ve onlara, evlerinde oturan kadınlarla beraber siz de oturun denildi. Eğer onlar sizin içinizde sefere çıksalardı, bozgunculuğu artırmaktan başka bir iş yapmazlardı. Ve mutlaka fitne çıkarmak isteyerek aranızda koşuşurlardı. İçinizde onlara iyice kulak verecekler de vardır. Allah, nefsine zulmeden zalimleri en iyi bilendir. Andolsun ki onlar, önceden de fitne çıkarmak istemişler ve sana karşı türlü türlü işler çevirmişlerdi. Nihayet hak geldi ve onlar, kerih görüp ondan hoşlanmasalar da Allah'ın emri galip geldi. Onlardan öylesi de vardır ki, bana izin ver de bu sefere katılmayayım, beni fitneye ve sıkıntıya düşürme der. Dikkat edin, onlar zaten böyle söyleyerek asıl fitneye, belanın tam içine düşmüşlerdir. Hiç şüphesiz hesap günü cehennem, kafirleri çepeçevre kuşatıcıdır. Resulüm, eğer sana bir iyilik isabet ederse bu onları tasalandırır. Fakat sana bir musibet erişirse iyi ki biz daha önceden tedbirimizi almıştık derler ve sevinip kibirlenerek dönüp giderler. De ki Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize asla isabet etmez. O bizim Mevlamız, sahibimiz, dostumuz ve yardımcımızdır. O halde müminler ancak Allah'a güvenip tevekkül etsinler. De ki, siz bizim için ancak iki güzellikten, zafer veya şehadetten birini mi bekliyorsunuz? Biz de sizin için ya Allah'ın kendi katından ya da bizim elimizle size bir azap vermesini bekliyoruz. Hadi Allah'ın gazabını bekleyin. Şüphesiz, biz de sizinle beraber bekleyenlerdeniz. De ki, mallarınızdan gösteriş yapmak için ister gönüllü, ister gönülsüz infak edin. Bu şekilde infak ettikleriniz sizden asla kabul edilmeyecektir. Çünkü siz fasık bir topluluk oldunuz. Onların harcamalarının kendilerinden kabul edilmesine mani olan halleri, onların Allah ve Rasulünü inkâr etmeleri, namaza ancak üşenerek gelmeleri ve mallarını gönülsüzce infak etmelerinden başka bir şey değildir. Rasûlüm, onların mallarının ve çocuklarının çokluğu senin tuhafına gitmesin. Allah bunlarla ancak dünya hayatında onlara azap etmeyi ve onların kafir olarak canlarının çıkmasını murad eder. O münafıklar kesinlikle sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler. Halbuki onlar sizden değillerdir. Fakat onlar sizden korkan ve bunun için sizdenmiş gibi gözükmeye çalışan bir topluluktur. Eğer onlar sizden sığınacak bir yer veya barınacak mağaralar ya da gizlenecek bir delik bulsalardı elbette hemen oraya doğru yönelip kaçarlardı. Onlardan öylesi de vardır ki, sadakaların ve ganimetlerin taksimi konusunda seni kınarlar. Eğer o sadakalar ve ganimetlerden onlara da bir pay verilirse razı olurlar. Şayet onlara o sadakalar ve ganimetlerden verilmezse hemen kızarlar. Eğer onlar Allah ve Resulünün kendilerine verdiğine razı olup, Allah bize yeter. Yakında bize Allah da fazlından, lütuf ve ihsanından verecek Resulü de. Çünkü biz Allah'a rağbet ediyoruz, O'nun rızasını istiyoruz deselerdi, elbette bu kendileri için daha hayırlı olurdu. Sadakalar ve zekatlar Allah'tan bir farz olarak ancak fakirlere, yoksullara, bu işle görevlendirilen memurlara, Kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlara, kölelere, borçlulara, Allah yolunda çalışanlara ve yolda kalmışlara mahsustur. Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi ve herkesi bilen, her işinde hikmet ve hayır olandır. Yine o münafıklardan öyleleri vardır ki Nebi'yi incitirler ve onun için o ''Her söyleneni dinleyen bir kulaktır.'' derler. ''De ki, O sizin için bir hayır kulağıdır. Sizin iyiliğiniz için sizi dinler. O Allah'a iman eder, müminlere güvenir ve sizden iman edenler için de bir rahmettir. Allah'ın Resulünü incitenler var ya, işte onlar için ahiret günü elem verici, iç yakan bir azap vardır.'' Ayrıca o münafıklar sizi razı etmek için Allah'a yemin ederler. Eğer onlar gerçekten mümin olsalardı, bilirlerdi ki Allah ve Rasulü razı edilmeye daha layıktır. Hem onlar bilmiyorlar mı ki kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse, elbette onun için ahiret günü, içinde ebedi kalacağı cehennem ateşi vardır. İşte... Büyük rezillik budur. Münafıklar, kalplerinde olan ikiyüzlülüğü kendilerine haber verecek bir surenin müminlere indirilmesinden çekinirler. De ki, siz alay edin bakalım. Şüphesiz ki Allah, o çekindiğiniz şeyi ortaya çıkarıcıdır. Şayet onlara, niçin alay ettiklerini sorarsan elbette, biz sadece lafa dalmış aramızda eğleniyorduk derler. De ki, siz Allah ile onun ayetleri ve onun Resulü ile mi alay ediyordunuz? Boşuna mazeret beyan etmeyin. Doğrusu siz sözde iman ettikten sonra böyle yaparak tekrar kafir oldunuz. Eğer içinizden tövbe eden bir zümreyi affetsek bile bir zümreye de nefislerinin hevasına tabi olup mücrim olduklarından dolayı azap edeceğiz. Münafık erkekler ve münafık kadınlar sizden değil birbirlerindendir. Onlar kötülüğü emrederler, iyilikten men ederler ve ellerini sıkı tutarak cimrilik ederler. Onlar dünyadayken Allah'ı unuttular. Bunun üzerine O da onları Kıyamet günü unuttu. Onlara unutulmuş muamelesi yaptı. Çünkü münafıklar, fasıkların ta kendileridir. Allah, münafık erkeklere, münafık kadınlara ve kafirlere, içinde ebedi kalacakları cehennem ateşini vaat etti. O, onlara yeter. Allah, onlara lanet etmiştir. Onlar için orada, daimi, bitmez tükenmez bir azap vardır. Ey münafıklar! Siz de tıpkı sizden öncekiler gibisiniz. Halbuki onlar kuvvetçe sizden daha güçlü, malca ve evlatça daha çok idiler. Onlar dünya nimetlerinden kendi paylarına düşenle sefa sürmeyi seçtiler. İşte sizden öncekiler, nasıl kendi paylarına düşen ne sefa sürmeyi seçtilerse, siz de kendi payınıza düşen ne sefa sürmeyi seçtiniz ve batıla dalanlar gibi siz de o batağa daldınız. İşte onların amelleri dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Ve onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Resulüm, onlara kendilerinden evvelkilerin Nuh, ad ve Semud kavimlerinin, İbrahim kavminin, Medyen halkının ve Lut kavmi gibi altüst olan şehirlerin haberleri gelmedi mi? Rasulleri onlara da apaçık deliller, ayetler ve mucizeler getirmişti. Zaten Allah onlara zulmedecek değildi. Fakat onlar rasullerimizi ve ayetlerimizi inkar ederek kendi nefislerine zulmettiler. Mü'min erkeklerle, mü'min kadınlar da birbirlerinin velileri, dost ve yardımcılarıdır. Onlar iyiliği emrederler, kötülükten men ederler, namazı ikame ederek her anda Allah'ın huzurunda durmaya çalışırlar ve zekatı vererek nefislerinin cimriliğini temizlerler, Allah ve Resulüne de gönülden itaat ederler. İşte Allah onlara rahmet edecektir. Muhakkak ki Allah azizdir, hakimdir. Bütün şeref ve kudretin sahibi olan, her işinde hikmet ve hayır olandır. Allah, mümin erkeklere ve mümin kadınlara, içinde ebedi kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetler ve adn cennetlerinde temiz ve güzel meskenler vaat etti. Allah'ın rızasıysa bunların hepsinden daha büyüktür. İşte büyük fazilet, kurtuluş ve saadet budur. Ey Nebi! Kafirlerle ve münafıklarla cihad et. Onlara karşı sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü bir varış yeridir. Resulüm. Münafıklar o sözleri söylemediklerine dair Allah'a yemin ediyorlar. Halbuki o küfür sözünü elbette söylediler ve İslam'ı kabul edip Müslüman olduktan sonra tekrar kafir oldular. Ayrıca başarılı olamadıkları bir şeye, seni öldürmeye de yeltendiler. Ve sırf Allah ve Resulü kendi fazlından, lütuf ve ihsanından, onları iman nuruyla zengin etti diye, ona düşmanlık besleyerek ondan intikam almaya kalktılar. Eğer tövbe ederlerse, bu kendileri için daha hayırlı olur. Yok eğer yüz çevirirlerse, Allah onlara dünyada da, ahirette de, elem verici, iç yakan bir azapla azap edecektir. Artık onlar için yeryüzünde ne bir dost, ne de bir yardımcı vardır. Bir de onlardan kimi, eğer Allah fazlından, lütuf ve ihsanından bize verirse, mutlaka biz de sadaka ve zekat vereceğiz ve elbette biz salihlerden olacağız, diye Allah'a söz verdiler. Fakat Allah fazlından, lütuf ve ihsanından onlara zenginlik verince, onda cimrilik edip, Allah'ın emrinden yüz çevirerek sözlerinden döndüler. Böylece Allah'a verdikleri sözden dönmeleri ve yalan söylemeleri sebebiyle Allah da kendisiyle karşılaşacakları güne kadar onların kalplerine bir nifak, ikiyüzlülük hastalığı yerleştirdi. Hem onlar bilmiyorlar mı? Allah onların sırrını da fısıldaşmalarını da bilir. Çünkü Allah gayb olan tüm gizlilikleri hakkıyla bilendir. Sadakalar hususunda müminlerden imkanları olup onu gönülden gelerek çokça verenleri de güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları da kınıyarak onlarla alay eden münafıklar var ya, asıl Allah onlarla alay etmiştir. Ve onlar için ahirette elem verici iç yakan bir azap vardır. Resulüm, onlar için ister mağfiret dile, ister onlar için mağfiret dileme, hiç fark etmez. Eğer onlar için yetmiş defa mağfiret dilesen de, Allah onları asla mağfiret etmeyecektir. Bu, onların Allah ve Resulünü inkar etmeleri sebebiyledir. Çünkü Allah, fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez.'' Tebük seferinden geride bırakılan münafıklar Allah'ın Resulüne muhalefet ederek sefere çıkmayıp oturmalarıyla sevindiler. Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad etmekten hoşlanmadılar ve müminlere bu sıcakta sefere çıkmayın dediler. De ki cehennem ateşi daha sıcaktır. Ne olurdu? bunu fık ederek düşünüp idrak etmeye çalışsalardı. Artık kazanmakta oldukları günahlarının karşılığı olarak dünyada az biraz gülsünler, ahirette ise çok ağlasınlar. Resulüm, eğer Allah seni Tebük seferinden sonra onlardan bir zümrenin yanına döndürür de bundan sonraki savaşlara seninle beraber çıkmak için senden izin isterlerse Onlara de ki, benimle beraber asla hiçbir sefere çıkmayacaksınız ve düşmana karşı benimle beraber asla savaşmayacaksınız. Çünkü siz ilk defa Tebük seferinde savaşa çağrıldığınızda evlerinde oturan kadınlar gibi oturmaya razı oldunuz. Şimdi de geride bırakılan kadınlarla beraber oturun. Onlardan ölen birinin üzerine varıp, ''Asla cenaze namazını kılma ve onun kabri başında da durma. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü inkar ettiler ve fasık olarak öldüler. Resulüm, onların mallarının ve çocuklarının çokluğu senin tuhafına gitmesin. Allah bunlarla ancak dünyada onlara azap etmeyi ve onların kafir olarak canlarının çıkmasını murat eder.'' Onlara Allah'a iman edin ve Resulü ile birlikte cihad edin diye bir sure indirildiği zaman onlardan servet ve gösteriş sahibi olanlar senden izin istediler ve bizi bırak oturanlarla beraber biz de evlerimizde oturalım dediler. Geride kalan kadınlarla beraber oturmaya razı oldular. Bu sebeple onların kalplerine mühür vuruldu. Artık onlar fık ederek hakkı düşünüp idrak edemezler. Fakat Resul ve onunla beraber iman edenler, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad ettiler. İşte bütün hayırlar onlarındır ve işte felaha, kurtuluş ve saadete erenler de onlardır. Allah onlara içinde ebedi kalacakları, Altlarından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte büyük fazilet, kurtuluş ve saadet budur. Bedevi Araplardan sefere katılmamak için mazeret ileri sürenler, kendilerine izin vermen için sana geldiler. Allah ve Resulüne yalan söyleyenlerse, mazeret bile beyan etmeden yerlerinde oturup kaldılar. Onlardan kafir olanlara, yakında elem verici, iç yakan bir azap isabet edecektir. Allah ve Resulüne karşı sadık ve samimi oldukları takdirde, zayıflara, hastalara ve seferde harcayacak bir şey bulamayanlara, seferden geri kalmalarından dolayı bir güçlük ve günah yoktur. Zira Allah ve Resulüne karşı sadık ve samimi olan muhsinlerin, Güzellik yapıp güzel olanların aleyhine onları suçlamak için bir yol yoktur. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Kendilerini savaşa katılmak üzere bir bineye bindirmen için sana geldiklerinde, sizi bindirecek bir şey bulamıyorum deyince, bu uğurda infak edecek bir şey bulamadıklarından dolayı üzüntüden gözleri yaş dökerek geri dönen kimselere de bir günah yoktur. Kınama ve ayıplamaya yol ancak zengin oldukları halde sefere çıkmamak için senden izin isteyenleredir. Çünkü onlar geri kalan kadınlarla beraber oturmaya razı oldular. Allah da onların kalplerini mühürledi. Artık onlar, Hakkı bilip idrak edemezler.